günümüze de nur olmaya devam etmekte. Bugünkü konumuz Babul, Babu Birril Valideyn Vesiletil Erham Anne babaya iyilik Sıla-i Rahim Akraba ziyareti Akrabalara sıla yapmak. Tabii ziyaret Sıla-i Rahim'in bir parçası. Genelde Sıla-i Rahim dendiği zaman ne anlıyoruz? Ziyaret anlıyoruz değil mi? Akraba gidip ziyaret etmek sılay Rahim sadece akrabayı ziyaret anlamında kullanılmaz. Daha geniş bir manası. Var. Yani ona iyilik etmen rivayette geliyor. İnsanın akrabasına vereceği yardım, sadaka hem sadakadır, hem de der diyor Aleyhisselatü Vesselam? Rahim'dir. Hem de sılay Rahim'dir. Sılay-ı Rahim'in bir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 Ama erfen 15 günde bir araman. Ararken de selay rahimeniyet etmen. Senin için büyük bir kazanç. O dedi ki öyle bir hayat yaşıyoruz ki şimdi insanlar annesiyle babasıyla görüşmüyorlar. Yani ablasıyla, kardeşiyle, abisiyle görüşmüyorlar. <gülüyor> ben öyle aileler biliyorum ki maalesef aynı sofrada yemek yemelerine rağmen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 Nisa Suresinin az önce kizketmiş olduğumuz ayeti naklettiğine dedi ki Wa abu Dhu alaah hawla tu shikul şey bil waaledeini ıhsana anne babaya iyilik etmeyi Allah ne yaptı emret diğer ayette wa taqul Allah alaذي تسائلون به akrabalık bağlarını kopartmaktan korktuğunuz ve akrabalık bağlarını kendisi için devam ettirdiğiniz akrabalık bağlarını kendisi için devam ettirdiğiniz Allah'tan korkun. Yani biz niye akrabalık bağlarını devam ettiriyoruz? Niye sıla-i rahimle bulunuyoruz? Allah için. Allah'tan korktuğumuz için. Onlar ki Allah'a derdiyat ediyor ki vellezine yasiluna ma Allahu bi ayyusal. Allah Teala'nın Sulayyih rahim yapmayı emrettikleri kimselere ne haberler? Sulayyih rahim yaparlar. Allah farz. Diğer ayette, Wassayn insan bi Biz insana ne emrettik? Anne babasına i̇nsanlar. iyilikte bulunmasın, ihsanda bulunmasını, güzel davranmasın emrettik. Şimdi maalesef Avrupa'ya bakıyor insanlar.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 ancak O'na ibadet etmenizi. Yalnızca O'na ibadet etmenizi emretti, hikmetti. وَبِالْوَالِدَيْنِ <gülüyor> اِحْسَانَا Anne babaya da iyi davranmanızı, iyilikte bulunmanızı. اِمَّا <gülüyor> يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا İkisinden birisi yanında, senin yanında yaşlılığa ererse, yaşlanırsa اَوْكِلَاهُمَا <gülüyor> Ya da ikisi ne yapma diyor anne babana. Biz Türkçe'de de bu kelimeyi almışız değil mi? Ne diyoruz? Öf diyoruz değil mi? Öf. Yani öf deme. Arabsız öf, kelimetü tadaccur diyor. Ne demek kelimetü tadaccur? Yani kızgınlık ifade eden kelimeler. Yani sen öf diyorsun ama başkası pöf diyordur. Yani Kur'an-ı Kerim öf diyor. Ben öf demiyorum, pöf diyorum şey olmaz demeyeceksin. Yani anne baba öftelemeyeceksin. Fe <gülüyor> la taqullahuma uffin ve la tanharhuma. Onları azarlama. Ve kul lehuma kavlen kerima. Onlara güzel söz söyle. Hoş söz söyle. Waqfi lehuma cenahat zulli minar rahme. Onlara rahmet kanatını aç. Ve kul rabbirhamhuma. Kema rabbe yâni sagîrâ. Ve hep dua et. Bak Allah-u Teala nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor. De ki, Rabbim onlara ne yap? Anne babama merhamet et. Rahmet et. Yani düşünsene. Çekilen meşakkatı bir düşünün. Kema rabbe yâni sagîrâ. Beni küçükken terbiye edip yetiştirip büyüttükleri gibi...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 Yani şeytan hele insanları arasına girmemiş olsun. Neler doğuracağını görüyorsunuz, öyle şeyler duyuyorsunuz, öyle şeyler müşahede ediyorsunuz, görüyorsunuz ki, diyorsunuz, Allah Yani bir insan anne babasıyla, dedesiyle, akrabasıyla, yakın akrabasıyla, beraber aynı evi paylaştı, amcasıyla insanlarla nasıl bu hale gelebilir? Çok basit olaylar. Yani niye bana böyle yan baktı? Ben tutun da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 Lokman suresinde ise Allah Teala diyor ki: "Vasaynal insane biwalideyhi." Bizler insana anne babasına iyilik yapmayı vasiyet ettik yani ona öğüt verdik. İnsana anne babasını hatırlatıyoruz diyor. "Hamalethu ummuhu wehnen ala wehn." Hel annesi insanı ne yapmıştır? Taşımıştır. Nasıl taşımış? Wehnen ala wehn. Meşakkat üzerine meşakkatlik. Zorluk üzerine zorlukla. Yani o kadar kolay değil. Dokuz ay bir insanın evladını taşıması kanunda. Sonra dünyaya getirdikten sonra bir o kadar daha taşıması. وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ Onun emzikten ayrılması da nedir? İki senedir. En şükür li ve li allah Teala diyor ki, işte bana da şükret. Bana şükret diyor allah Teala. Ve li Anne babana da şükret. Teşekkür et. Yani onların sana yaptıkları iyilikler an. Annen baban namaz kılmıyordur. Din düşmanıdır. Bu ayrı. Böyle olsa bile onlara iyilik yapmaktan ne yapmayacaksın? Uzak durmayacaksın. Onlara da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 Bu bahsede bitiririz. la